Awdu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. al ve sırmağınız Allah'a. Ya sevdiklerimiz ve âlimiz, ve ilâjim el-Âmîây ve el-Müslim, ve ilâjim el-Deviyy. Al-hamdu Bizi tekrar buluşturan Allah'a hamd olsun. Allah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eylesin inşallah Kıyamet günü huzura alırken hesabımızı beraber görmeyi nasip etsin inşallah Birbirimiz için Allah cennet olmayı nasip etsin inşallah Allah'ın El Esmaül Hüsna'sını güzel isimlerini anlamaya, anlatmaya devam ediyoruz inşallah. Sıra Allah'ın Halık ismine. Gimiş. Allah Halık'tır. Allah yaratandır. Bu manayı içeren Allah'ın başka isimleri de vardır. Halık vardır, yaratan, Halık Yaratılığını tekrar eden, tekrar tekrar yaratan. Allah'ın Bedi ismi vardır, bari ismi vardır. İlk yaratan, örneksiz yaratan. Her biri farklı farklıdır yalnız. Ayrı ayrı anlamak lazım. Önce Allah'ın Halık isminin geçtiği bir kısım, birkaç ayeti anlamaya çalışalım. Sonra Allah'ın Halık ismi nasıl tecelli eder? Hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın isimlerini öğrenirken, Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışırken aslında Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan bir de insani anlamaya çalışıyoruz. Bir de hangi halde olmamız gerektiğini, nasıl bir ahlaka, nasıl bir sıfata, hale bürünmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yani bir de Hazreti İnsan nasıl olunur onu anlıyoruz. Eğer biri Allah'ın isimlerini anlamazsa, Rabbini gerektiği gibi tanıyamaz, dolayısıyla Nasıl Hazreti İnsan olunur, onu da anlayamaz. Aynı şekilde Peygamberi de tanıyamaz. Mesela, Resulullah Efendimiz hakkında yazılmış kitaplar var. Siyer kitapları. Her biri mutaka yazarken kendi yorumunu katmıştır. Kendi fikrini, düşüncesini, imanını buna katmıştır. Ama hiç kimse yaratan gibi anlatamaz. Allah'ın anlattığı gibi anlatamaz. Asıl siyer kitabı, asıl yani peygamberi tanıtan kitap Allah'ın kitabıdır. Allah kendini tanıtırken bununla beraber en kamil manadaki Hazreti İnsan'ı tanıtır ki bu birinci derecede Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dır. Aslında Allah'ın isimlerini anlatırken bir de Resulullah Efendimiz'i tanıyoruz. Bir de ona nasıl uymamız gerektiğini, nasıl tabi olmamız gerektiğini anlıyoruz. Nasıl onun ahlakına bürünmemiz gerektiğini, onun bizim için nasıl önder olduğunu, rehber olduğunu anlıyoruz. Allah onun için. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, ben müminim diyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Hitap Resulullah Efendimizedir. Resulullah Efendimiz'e tabi olmadan Allah'ı sevme iddiamız doğru olmaz. Yalan olur yani. Tabi olmak demek onun gibi olmaya, onun gibi iman etmeye, onun gibi yaşamaya çalışmak demektir. Ne kadar ona benzediysek, o kadar tabi olmuşuz demektir. Onun için, her zaman için, bizim için ölçü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Ona tabi olmak için, ona benzemek için. Evet, bunun için sahabe soruyor, bize biraz Resulullah Efendimiz'i anlatır mısın diye. Ashanemiz buyurdu ki, o da herkes gibi bir beşerdi. Yalnız Allah'ın bütün güzel isimleri kamil manada üzerinde tecelli etmişti. Aradaki fark buymuş. Allah'ın güzel isimlerinin üzerinde tecelli etmiş olması. Bunun içinde Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Sen azim bir ahlak üzeresin. Azim Allah'ın ismidir. Sen azim olan, Allah'ın sıfatlarının tecelli ettiği zatsın demektir bu. Onun için kulun büyük olması, onun azim ahlak üzere olmasıyla ölçülür. Allah'ın azim isimlerinin üzerinde tecelli etmesiyle ölçülür. Allah'a göre bu böyledir. Yoksa kendi kendine hayal kurmuş, kendi kendine bir yol seçmiş demektir. Resulullah Efendimiz olmadan din olmaz. Onun önderliği, rehberliği olmadan, ona tabi olmadan hiç kimse mümin olamaz. Peygamberi kabul etmek demek, ben peygamberi kabul ediyorum, o Allah'ın nebisi, o Allah'ın Resulüdür demekle iş bitmiyor. Bu başlangıç. Kabul ettiysen gerekeni yapman lazım. Yani ona tabi olman lazım. Onun iman ettiği gibi iman etmeye çalışman lazım. Onun Allah'ı sevdiği gibi sevmeye çalışman lazım. Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmaya çalışman lazım. Allah'a itaat ettiği gibi Allah'a itaat etmeye çalışman lazım ki tabi olmuş olasın. Bununla beraber onun aklakına bürünmeye çalışman lazım. Hayatı yaşarken bu konuda Resulullah Efendimiz nasıl yapmış deyip, eğer onu kendine örnek alırsan ona tabi olmuşsun. Her konuda bir amel işlerken, konuşurken, hatta düşünürken, Resulullah Efendimiz nasıl yaptı dediysek ona tabi olmuşuz. Yoksa başkalarının hesabını yapıp düşünüyor, konuşuyor, işi yapıyorsak, Bizim tabi olduğumuz odur. O kim olursa olsun fark etmiyor. Mesela genel olarak insanlar kendi çocuklarına kendini örnek gösterir, bana tabi ol der. Bana tabi ol. Babası bana tabi ol diyor, anası bana tabi ol diyor. İster farkında olsun ister farkında olmasın her biri kendini Allah'ın yerine koymuştur. Resulünün yerine koymuştur. Sözünü Allah'ın ayetlerinin önüne koymuştur. Doğrusu nasıldır? Doğrusu herkesin kendi çocuklarına Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyun buyurdu. Nasıl koruyacaksın? Bana uy demekle mi? Nasıl korumak lazım? Senin Rabbin Allah'tır. Senin için vazgeçilmez olan, olmazsa olmaz olan Allah'tır. Dünya imtihan yeridir. Allah'ın kuruna kazanma imkanı tanıdığı yerdir. Her ne olursa olsun, o bir imtihan. Kimden gelirse gelsin, o bir imtihan. Sana düşen nedir? Güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Allah'a göre güzel yapmaktır, Allah'a göre doğru yapmaktır. Eğer böyle yaparsan kazanırsın. Bu konuda senin için örnek, önder, rehber, tabi olman gereken de Allah'ın Resulüdür, Resulullah'tır. Her konuda ona uymaya çalış. Onun yaptığı gibi yapmaya çalış. Dediyse, kendini de, ehlini de ateşten korudu. Değilse, değilse kendini Allah'ın yerine koymuş oldu, Resulün yerine koymuş oldu. Kıyamet günü hep beraber bunun böyle olduğunu göreceğiz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Biz nereye bir Resul gönderdiysek, bir Nebi gönderdiysek, ona, Allah'tan başka ilah yoktur ve yalnız sadece Allah'a abdolun diye vahyettik. Mesele Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki, onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler. Şirk karışmış imanı Allah kabul etmiyor. Şirki nereden karıştırıyor? Allah'a iman ediyor. Şirk nereden geliyor? Şirk Allah'ın el-esma-ül-hüsnasından geliyor. İsimlerinden geliyor yani. Kur'an'da Allah'ın Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi 99 ismi vardır. Allah ismiyle beraber 100 isim. Allah ismi Allah'ın zat ismidir. Diğer isimler hepsi Allah isminin tecellisidir. Yani Allah'ın sıfatlaridir. Bu isimlerden birinde Allah'a şirk koşmak şirktir. İmana şirki karıştırmak olur yani. Eğer biri Allah'ın isimlerini bilmediyse, anlamadıysa Allah'a nasıl iman eder? Bildiği kadarıyla. Anladığı kadarıyla iman eder. İmanla şirki karıştırıp karıştırmadığını da bilmez, anlamaz. Mesela Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, yarın şunu şöyle yaparım deme. Eğer Allah dilerse de, desek ne olur? Dersek şirk olur. Bu durumda ne demen lazım? Mutlaka inşallah demen lazım. Allah dilerse. Mesela biri bu kelimeyi sıkça kullansa, özellikle arşiverişte inşallah bunu öderim dediğinde, karşıdaki ne der? Sözde mü'mindir. Bu iş inşallah ile maşarayla olmaz der. Kesin söyle. Allah kesin söyleme dedi. Sakın böyle söylemeyesin dedi. Haddini aşıp böyle bir saygısızlığa bulunmayasın. Allah'ın müdahale etmediği hiçbir anımız yoktur o dilemezse, o yaratmazsa, nasıl olur öyle? İnşallah demek, benim niyetim böyledir, isteğim böyledir, eğer iş bana kalırsa, kesinlikle bunu böyle yapıyorum demektir. Bununla beraber Allah dilemezse, hiçbir şey yapamam demektir. Yoksa inşallah demek, olsa da olur, olmasa da olur manasına gelmez. İnşallah demek, aynı zamanda kesin söz vermek demektir. Evet, işin vehametini anlatmak için bazen söylüyorum onu. Mesela bir okurun önünde, bir lisenin önünde dursak, bir üniversitenin önünde dursak, onlara sorsak, desek ki, senin... Bu hayattaki senin için örnek kimdir? Kimi kendine örnek almışsın? Kimin gibi olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Diye sorsa, Acaba kaç kişiden benim için örnek Resulullah Efendimiz'dir? Onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışıyorum. Benim için, benim hedefim ebedi hayatımı kazanmaktır. Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmaktır. Cevabını aldırırsın. Acaba kaç kişiden? bin kişilik bir okuldan sorsak, tek tek sorsak, acaba kaç kişi bize böyle bir cevap verir? Eğer böyle bir cevap vermemişse, o Allah'ı kabul etmemiş. O imtihanı kabul etmemiş. O hayatı anlamamış. İnsan olmayı anlamamış. Rabbini, ebedi hayatını, Hz. insan olmayı her şeyin önüne almamış demektir. Onu Anası babası ateşten koruyamamış. Okuldaki hocası onu ateşten koruyamamış demektir. Her biri onun ateşini artırıyor demektir. Bu çok ciddi bir meseledir, çok önemli bir meseledir. Her birimiz için bu böyledir. Herkes kendine bakıp mutlaka hesabını Allah'a göre yapmalıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Huvallahu halikul bariul musavvir Allah odur ki ilahlık ona yakışır ki o haliptir o yaratandır. Yaratmayan ilah olmaz. Yaratmayana ilahlık vasfını vermek küfürdür, şirktir. <gülüyor> akılsızlıktır. Yaratmıyana. Herhangi biri için bu bunu yapar demek ona halık vasfını vermek demektir. Ne demek lazım o zaman? Bu bunu yapmak istiyor. Allah nasip ederse, Allah ikram ederse inşallah. Böyle bir şeyin olmasına bu vesile olur. O yaratıcı değildir. Sadece olmasına Vesile olur, sebep olur. Allah baridir, ilk yaratandır. Allah müsevvirdir, tasvir edendir, şekil verendir, suret verendir. Başka bir ayet-i kerimede Allah yaratandır, yarattığını en güzel şekilde yaratandır dedi. En güzel şekilde. En güzel surette yaratandır, hatasız eksiksiz yaratandır, en kamil manada yaratandır dedi. Lehul esmaul husna, en güzel isimler esmaul husna onundur, ona aittir. Bütün güzellik Allah'a aittir. Birinde bir yerde bir güzellik varsa, o güzelliğini Allah'tan almıştır. Çünkü esmaul husna güzel isimler, güzellikler, bütün güzellik Allah'a aittir. Yusebbihu lehu ma fi semavati vel Gökte, yerde, ikisi arasında ne varsa hepsi onu tesbih eder. Hepsi onun her türlü nüksanlıktan münezzeh olduğunu ortaya koyar. Yani yani Yerde gökte ikisi arasındaki ne, neye bakarsan bak, orada Allah'ın noksansız ve kusursuz olduğunu anlarsın. Eksiksiz olduğunu anlarsın. Üzerinden zikrediyor. Bir de kendi lisani haliyle zikrediyor, o ayrı. Ve huvel azizul hakim. O aziz ve hakimdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret, bütün şeref ona aittir. Ve o hakimdir. Hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olanlar ancak onun aziz olduğunu, bütün şerefin, kuvvetin, gücün ona ait olduğunu anlar. Anlar, bununla beraber yerde gökte ikisi arasındakine bakarken hepsiyle, her biriyle beraber Rabbini tesbih eder. Ya Rabbi sen... Her türlü noksanlıktan münezzehsin der. Evet. Bütün güzellik sana aittir der. Sen yaptığını yani yaratansın. ilk yaratansın. Bununla beraber yaptığını suret verensin, müsevvirsin. En güzel şekilde yaratansın. Der. Bunun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah Kime hikmet vermişse, çok büyük bir hayır vermiştir. Hikmet. Hikmet ancak okumakla anlaşılır, düşünmekle, tefekkür etmekle anlaşılır. Bunun için de Allah'ın ilk emri neydi? Okuydu. İhre, bismi rabbi halak dedi. Allah hemen ilk ayette Halık olduğunu beyan etti. Oku dedi. Rabbinin ismini oku, Rabbinin ismiyle oku ki o yaratandır dedi, o halıktır dedi, o yaratmıştır. Önce bunu okumak gerekir, Allah'ın halık olduğunu okumak gerekiyormuş. Neye bakarsak bakalım onu bir ayet gibi okuyup bunu Rabbim yaratmış. Bundaki Allah'ın hikmeti nedir, Allah'ın muradı nedir deyip, anlamaya çalışırsak okumuş oluruz. Allah bize okutur. Sonra ne buyurdu? "Kalaqale insane min alak. Allah insanı alakadan yarattı. Çift yönlü bir kelime. Zahiri olarak alakadan yarattı. Yapışkan bir madde yarattı. Bir de alakadan sevgisinden, yakınlığından Yarattı dedi. Bunu oku dedi Allah. Sonra İkre ve ekrem. Oku dedi. Oku. Rabbin ekremdir. Rabbin kerimdir. Rabbin sana ikram etmiş. Seni yaratarak sana ikram etmiş. Bununla beraber bir de seni ekrem eder. Yani ikram etmeyi sana da nasip etmiş. Nasıl? Nasıl? İsimleriyle, zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği için Allah'ın isimleri sende tecelli etmiş. Senin yaratılışında, fıtratında bu var. Güzellik yapmayı sana ikram etti. Seni ekrem yapmış. Oku ki Rabbin ekremdir. İyilik yapmak, merhamet etmek, sevmek, ikram etmek, affetmek, hepsi ikram etmektir. Hepsi Allah'ın ekrem sıfatının kuldaki tecellisidir. Oku, oku ki Rabbin ekremdir. Rabbinin ekrem oruçunu oku. Rabbinin ekrem oruçunu kendinde oku. Rabbinin güzelliğini kendinde müşahede et. Allah'ın isimlerini kendinde müşahede et ve gör. Sen Allah'a bununla yakın olursun. Allah'ın güzelliğinin, isimlerinin sende tecelli etmesiyle güzel olursun. Allah'a yakın olursun. Peygambere yakın olursun. Cennete yakın olursun. Allazî allame bil kalem. O ki kalemle talim etti. Kalem deyince hemen aklımıza zahiri bir kalem gelir. Kalem demek bu demek değildir. En basit yazma aracı kalemdir. En basiti. Başa kalem var mı? Olmaz mı? Allah'ın kudret kalemi vardır. Kudret kalemi. Allah'ın kudret kalemi insandaki karşılığı nedir? Akıl Defter neresi? Hafıza. Düşünüyorsun, bakıyorsun, anlıyorsun. Anladığında ne yapıyorsun? Hafızaya onu yazıyorsun. Kudret kalemi. Allah kalemle talim etti dedi. Allah kalemle talim etti demek ne demek? Allah insana akıl verdi. irade verdi, hafıza verdi kaydetmesi için. Öyle ki yazsın. Hiç yorulmadan yazıyor. Bir insan yüz sene yaşasa, bütün gördüklerini, düşündüklerini, konuştuklarını, dinlediklerini, hepsini hafıza kaydediyor. Bu arada hafızanın yüzde beşi de dolmuyor yalnız. Yüzde Yüzde beşi dolmaz. Yani bin sene yaşasa, o kayıt devam eder. Bin sene. Hafızası bin senelik ömre göredir. Nuh aleyhisselam gibi. Allah kalemle talim ettiği demek, Allah fıtratı yaratırken, bunu oraya kaydetti. Oraya kalemi koymuş. Zahiri kalem en basit yazma aracıdır. Mesela şimdi siviller kaydediyor, bilgisayar kaydediyor. Çok daha farklı kayıt cihazları vardır zahiri olarak. Ama hiçbiri Allah'ın katrandaki koyduğu o kalem gibi olmaz. O kayıt cihazı gibi olmaz. Hafıza gibi olmaz. Hem de her birinin her bir bilginin yerini ayrı ayrı kaydediyor. Mesela bir şey gördün bu önemli bir şey değildir dediğinde önemli olmayan şeylerin kaydolduğu yer ayrıdır. Bir bölümdür. O önemli değil diye kaydettiğin şeyi bulman zordur yalnız. Önemli değil demiştin çünkü. Başka bir şeyi mesela gördün veya okudun dedin ki bu çok önemlidir. Benim bunu unutmamam. Çok önemlidir demen yeterlidir. Hemen bulabileceğin yere koyar onu. Çok önemli çünkü. Baktığında hemen oranın açılması gerekiyor. Bu hiç önemli, hiç önemli değil dediğinde... Onu da bulamayacağın bir yere kaydeder. Bulamayacağın bir yere. Çok zor bulacağın bir yere kaydeder. Onu çok zor hatırlarsın yalnız. Onu bulmak için birçok şeyi hatırlaman gerekiyor ki birçok sayfayı karıştırman gerekiyor ki onu bulabilesin. Ama bir şeye bu çok önemlidir dediysen onu çok kolay buluyorsun. Hemen hatırlıyorsun. Ellezî 'alleme bil-kalem. O ki kalemle ta'lim etti kalem bir kelime üzerinde, Arapçada kelimeyi iyice anlayabilmek için, onun kök manasını anlayabilmek için, iştikak vardır. İştikak, o aynı harfler üzerinde yerlerini değiştirip yapılıyor. Mesela bu kelimenin iştikakına baktığımızda kalem, bir de kelam vardır. Kelam o da kalemdir. Bir kelamı dinlediğimizde hafıza onu kaydediyor mu ediyor? Yani o kelam yazıldı. Kalem vazifesi gördü yani. Mesela makale kalemle aynı kökten harfler yazılmış. Kalem deyince Allah kalemle talim etti. Bu durumda sana yazma hakkını verdi demektir. Sana yazmayı öğretmiş. Kalemi kullanmayı, aklını kullanmayı, iradeni kullanmayı sana öğretti dedi. Nasıl kullanman gerektiğini öğretti. Eğer biri kalemi kullanmayı bilmiyorsa ya da kalemi kullanmıyorsa bu aklını kullanmıyor demektir. Mesela hayvanlarda da akıl vardır, ama onların hayatını ilgilendirecek kadardır. Allah ona, hayvana, kalemle talim etmemiştir. Nasıl? Aradaki fark nedir yani? Hayvan da yemeyi biliyor, içmeyi biliyor, yatmayı biliyor, sevdiği şeyler vardır, sevmediği şeyler vardır, biliyor hangi otu yiyeceğini, hangisini yemeyeceğini biliyor, hangi yiyeceği yiyip yemeyeceğini biliyor, o zaman, eğer bir insan sadece bunları biliyorsa, onun hayvandan farkı olmaz. Bu başka bir şeydir. Mesela, mutfaka bir peynir koysanız, bir yere bir peynir koysanız, Fareye bir tuzak hazırlasak fare gelir peyniri görür. Onun peynir olduğunu biliyor mu? Biliyor. Ne yapar? Gider, peyniri yer, tuzağa düşer. Kalemle talim edilmediği için onun peynir olduğunu biliyor ama muhakeme etmiyor. Bunu buraya kim koydu demiyor. Bunu buraya niye koymuşlar demiyor. Diyemiyor. Muhakemesi yok. Ama insan onu görünce ne der? Bunu buraya kim koymuş? Bu niye buradadır? Bunu burada işi nedir? Der. Bunu manevi olarak anlamaya çalıştığımızda nasıl anlıyoruz anlamamız gerekir. Kademle talim etti demek ne demektir? Herhangi bir şeye, şeyi gördüğünde, bu neden buradadır? Bunu kim yaratmış? Bunu yaratan, bunu neden yaratmış? Hikmeti nedir? Buradaki Allah'ın muradı nedir? Allah neyi murad ediyor? Allah benden ne istiyor? Demediyse, o da fare gibi peynire bakmıştır. Mutlaka evet, o muhakemesini kullanması gerekir. İradesini kullanması gerekir. Anlamaya çalışması gerekir. Her ne olursa olsun onu Allah'a bağlaması lazım ki talim edilmiş o kalemde gönlüne, hafızasına yazsın, doğruyu yazsın. Yanlışlar yazarsa ne olur? Yanlışlar yazarsa mahkemesi bozulur, bozuk olur. Yanlış ölçer, yanlış tartar, yanlış biçer. Dolayısıyla yanlış alır, yanlış satar. Doğru yaptığını da zanneder. Dünyaya yanlış bakar, dünyaya ebedi bir muamelesi yapar. Bir imtihan yeri olarak anlayamaz. Diliyle bu dünya imtihan yeridir der, dünya geçicidir der, hiç kimse burada kalmamış der. Ama dünyaya öyle bir sarılır, dünyaya öyle bir muamele eder ki ebedi hayatmış gibi. Oraylarda, meselelerde bir imtihan nazarıyla nazar etmez. Gerçekmiş gibi evet, anlar ve ona göre muamele eder. Allah'ın hesabını yapmaz, yapamaz. Tıpkı farenin peynire baktığı gibi bakmıştır. Onun için onun hafızası onunla doludur, yanlışlarla doludur. İradesi, evet, bakışı yanlıştır. Yanlış görüyor, doğru gördüğünü zannediyor. Ama iş konuşmaya gelince söylüyordu yalnız. Madem ki bunu söylüyorsun, neden böyle değilsin? Yanlış anlamış, yanlış görmüş, yanlış hüküm vermiş, hükmü yanlış. Aynı şekilde mesela, insan Hazreti insandır der. Ama bir hayvana bakar gibi ona bakar. Ne yapar? onu parayla ölçer, mevkiyle ölçer, mal ile ölçer. Onun ölçüsü Allah'a göre de Allah'a göre ölçmüyor. Söylemiştim daha önce, insan, insan için cennet de olur, cehennem de olur. İnsan, insanın cennetidir de, cehennemidir de. Biri bizim için, cennet olması için ne yapmamız lazım? Doğru bakarsak, doğru anlarsak, doğru bir muamele yaparsak, o bizim için cennet olur. Ama doğru bakıp, doğru anlayıp, doğru muamele etmezsek ne olur? O bizim için cehennem olur. Zulüm etmiş oluruz çünkü. İnsanı cennete götüren de insandır, cehenneme götüren de insandır. Bu durumda önce ne yapmak gerekir? İnsana olan bakışımızı düzeltmemiz lazım ki Allah ne buyurdu? İkra bismirabbike'llezî halak kalp insan emin alak önce insanı okuman gerekir önce kendini okuman anlaman gerekir kendin hakkında insan hakkında doğru hüküm vermen gerekir yani ellezi elleme bir kalem Allah'ın talim ettiği kalemle okuman yazman gerekir kalem keleme melek Güç, kuvvet demektir. Güçlü ve kuvvetli. Güçlü ve kuvvetli, evet, hafıza, kayıt. Onu hafızana güçlü ve kuvvetli olarak kaydetmen lazım. Öyle ki, yanlışa dönmesin. Yanlışa meyletmesin. Öyle bir hüküm vermen lazım ki, o güçlü, kuvvetli olsun. Evet. أَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ bir de Allah insana bilmediğini öğretti. Bilmediğini talim etti. Allah nasıl talim ediyor? Bu talimi her anda yapıyor, her anda. Yeter ki Allah'ın öğrettiği gibi öğrenmeye çalışsın. Neyle öğrenecek? Allah'ın vahyiyle, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulüyle anlamaya çalışacak. Anlarsa ne yapar Allah? Ona bilmediğini talim eder. Bilmediğini ona öğretir. Yoksa Allah zan hiç elimden hiçbir şey değildir dedi. Yoksa zanına uymuş oluyorsun. Öyle zannettim. Öyle farz ettim. Öyle kendi kendine öyle anlattım. Anladım. Bu ilim değildir dedi Allah. İlim nedir? İlim Allah'ın öğrettiğidir. Allah'ın talim ettiğidir. Allah insana bilmediğini öğretir. Onun için hiç kimse ben biliyorum dememelidir. Her an öğrenmeye, anlamaya hazır olmalıdır. Açık olmalıdır. Bildiklerim bana yeter dememelidir. Derse bunu ne olur yerinde sayar, yerinde durur. Büyümeyi kabul etmemiştir. Allah'a yaklaşmayı kabul etmemiştir. Hazreti insan olmayı kabul etmemiş demektir. Onun için ne diyoruz? Resulullah Efendimiz bütün hayatı boyunca Allah ona vahyetti, öğrendi. Allah'ın kendisine vahyettiğini öğretti. Yani Allah ona öğretiyordu. O da aynı şekilde ümmetine, insanlığa öğretiyordu. Yani hem talim ediyor, hem yani talebe, hem de muallimdir. Bu herkes için böyledir. Eğer biri böyle yapmazsa ne olur? Ne yapmazsa Allah söylüyor. Kella innel insane le yetka. Allah hayır dedi. Siz meseleyi anlamadınız dedi. İş sizin bildiğiniz, anladığınız gibi değil dedi. Kella demek bu demek. İnsan azar dedi. İnsan haddini aşıyor dedi. İnsan eğer kendi kendine kalsa... Rabbinin talim ettiği gibi talim görmezse, azar haddini aşar. Niye haddini aşıyor? Allah gerekçesini söylüyor. En râhûs tegna. Kendini müstahını gördüğü için, kendini ihtiyaçsız gördüğü için, benim ihtiyacım yok dediği için, benim anlamaya, talim etmeye, öğrenmeye ihtiyacım yok dediği için. Ben bana yeterim dediği için, bana bu kadar yeterdir dediği için ne yapar? Haddini aşar, azar, azgınlık yapar, Rabbine karşı saygısızlık yapar. Kendini müstahili gördüğü için kibirlenir, büyüklenir. Eğer hikmetle bakmazsa, anlamaya çalışmazsa, kalemle talim etmezsek, Aklımızı, irademizi kullanıp, hikmeti, Allah'ın muradını anlamaya çalışmazsak ne olur? Allah'ın üzerimizdeki muradı gerçekleşmemiş olur. Çünkü Allah bizi Hazreti İnsan olarak görmek istiyor. Allah müminlere, müminler için cenneti tercih etmiştir dedi. Birinin cennete gitmesi için onun gönlünün cennet olması gerekir. Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Yoksa cehenneme dönmüş bir gönül, cehenneme zayıptır. Mesela buyurdu ki ayet-i kerimede, Allah bal arısına vahyeder, diye ediyor Bal yap diye. Hem ağaçlardan kovanlar edin, hem insanlar senin için kuvan yaptığında, o kovanlarda evet, balı yap dedi. Her çiçekten öz topla, balı yap dedi. Allah hayvanlar arasında bal, araya, bal arasına vah ediyor. Mutlaka bunu da anlamaya çalışmak gerekiyor. Allah niye eşek arasına vahyetmiyor? Niye vah vahyetmiyor? Niye bal arasına vahyetiyor? Bunda bir hikmeti, bir muradi olmalıdır. Bal arısı yaptığı balın yüzde beşini yiyor, yüzde beşi onun hakkıdır. Yüzde doksan beşi de insanlar için yapıyor. Yüzde beş, sadece yüzde beşini kullanıyor. Kendisi yiyor, gerisi insanlar için. Eğer biri Allah'ın ayetlerini okuyup hikmeti üretirse, yani bal yaparsa hikmet yaparsa, üretirse hikmeti, çayinata bakıp, Allah'ın ayetleri olarak okursa, hikmeti üretirse, o da bal arısı gibi bal yapmıştır. Bu durumda Allah ona vahyeder. Bütün şiddetiyle Allah'ın vahyini gönlünde duyar, işitir ve yaşar, hisseder. Güzel yaptığında onun güzel olduğunu biliyor, yanlış yaptığında yanlış olduğunu biliyor. Niye? Allah ona hikmet vermiş. Allah ona basiret vermiş. Ama yanlışlarla meydana gelmiş bir tasavvur, bir bakış, bir irade doğru üretmez, üretemez. Yanlışlardan meydana gelmiş. Terazi bozduk. Yanlış. Yanlış ölçer, yanlış tartar. Evet. O zaman tasavvurumuzu neyle düzeltmemiz lazım? Allah'ın vahyiyle, ayetleriyle. Doğru bir bakışla, doğru bir anlayışla, doğru bir kavrayışla, doğru bir imanla. Evet. Allah bal arısına vahy Çünkü o İnsanlara faydalı olmuş. Peygamberler de öyledir. Allah bütün peygamberlerine hikmet vermiş. Hikmet, anlama kabiliyeti demektir. Öyle bir anlama kabiliyeti ki, hikmet deyince, arkadaşların bunu doğru anlaması lazım, sanki böyle bir şey var, Allah alıp veriyor, bu senindir, bu hikmettir diyor. Öyle değildir. Herhangi bir şeyi anlamaya çalışırken, orada Allah'ın muradı nedir? Allah onun gönlüne onu vahy ediyor, indiriyor. İlham ediyor deyin ya da, fark etmiyor. Vahiy zaten süratli, sessiz, süratli, bununla beraber gizli manasındadır. Bir anda gönlüne gelendir. Allah gönlüne onu vahy ediyor. ''Benim bu işteki muradım budur.'' diye onun gönlüne vahyediyor. Artık öyle bir hal alır ki, neye bakarsa baksın, hangi olaya, meseleye bakarsa baksın, Allah'ın oradaki muradını görür ve bilir. Hangi konuda imtihana tamir tutulmuş, onu da görür, bilir. Herhangi birinin imtihanına bakınca onu da görür, bilir. Anlar. Oradaki Allah'ın muradını biliyor. Çünkü Allah ona hikmet vermiş, ama önce o hikmetle bakmaya çalışıp anlamaya çalışmış, okumuş yani. Allah ona kalemle talim etmiş, o da o kalemle talim olmayı, öğrenmeyi kabul etmiş. Kendisini yaratan Rabbinin ismiyle bakmış, adına bakmış, onu anlamaya, okumaya çalışmış. Rabbinin ikramını görmüş, kerimliğini görmüş onun hâlık oluşunu görmüş, anlamış. Yani, Hz. insan olmak, hikmet ehli olmak, Allah'a dost olmak, anlamak kendi elimizde. Herkes kendi tercihini kendisi yapıyor. Hikmetle bakmayan, Allah'ın ayetleriyle bakmayan, Allah'ın Resulüne göre bakmayan, anlamaya çalışmayan ne olur? Para'nın peynire baktığı gibi Bakmış olur, dünyaya öyle bakar. Yemek için, içmek için, gezmek için, eğlenmek için bakmıştır. Nefsin arzularını, isteklerini düşünmüştür. Evet. Bu arada aslında farenin bakışından hiçbir farkı da olmamıştır, kalmamıştır. Evet. Allah halıktır buyurur. ''Zalikumullahu Rabbukum'' Evet. Sizin Rabbiniz O'dur ki ''La ilahe illa hu'' Ondan başka ilah yoktur. ''Haliku kulli şey'' O her şeyin halıkıdır. Her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyi yaratandır. ''Fa abuduhu'' Ona abdolun. Sadece O'na abdolun. Sevilmeye layık O'dur. Abdolunmaya layık O'dur. İtaat edilmeye, teslim olunmaya, dostluğu kazanılmaya layık olan O'dur. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O, her şey üzerinde vekildir. Her şeyin, herkesin O'na güvenmesi gerekir. Güvenilmeye layık olan, vekil edinmeye layık olan O'dur. Eğer biri iman etmişse Allah'ı kendine vekil olarak kabul eder. Vekil olarak kabul edince nasıl olur? Eğer halık olarak kabul etmişse vekil olarak da kabul eder. Ona abd olmayı kabul etmişse vekil olarak kabul eder. Ondan başka ilah olmadığını kabul etmişse onu vekil olarak kabul eder. Bunun için Allah ne buyuruyor de ayet-i kerimede müminleri tarif ederken? Müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde, Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ı hatırladığında onların kalpleri ürperir. Niye kalbi ürperiyor? Mahşukunu, kendisini yaratanı hatırlamış zikretmiş ya da zikredilmiş. Allah deyince onun için her şey büyütüyor Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Yani Allah'a Allah'ın ayetlerini okuyunca, ona okununca onun Allah'a oran muhabbeti artıyor, yakınlığı artıyor, imanı artıyor. Bir de onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler dedi. Allah'ı vekil edinirler dedi. Niye Allah'ı vekil ediniyor? Vekil olarak kabul ediyor. Biliyor ki her şeyi yaratan O'dur ve her şey üzerinde vekil olan O'dur. O dilemedikçe hiçbir şeyin olmayacağına iman etmiştir. O dileyince de hiç kimsenin ona mani olmayacağına iman etmiştir. Allah ayet-i buyuruyordu, Allah size bir hayır dilediğinde ona kim mani olabilir? Hiç kimse. Sizin için bir şer dilediğinde ona kim mani olabilir? Hiç kimse. Yine buyurdu başka bir ayet-i kerimede, Bütün iyilik yapanlar, bütün hayır yapanlar size bir iyilik dokundurmak istese, Allah dilemedikçe kimse size bir hayır dokundurabilir mi? Dokunduramaz. Bütün kötülük yapanlar hepsi bir araya gelse size bir kötülük dokundurmaya isteseler, Allah dilemedikçe size bir kötülük dokundurabilirler mi? Haşa. Allah'a böyle iman edenler Allah'ı vekil edinir. Allah'a güvenir yani. Eğer biri Allah'a güvendiyse isyan etmez. Feryat etmez. Dünyanın sıkıntılarına boğulmaz. Çünkü kendisini yaratan Rabbi Rahman ve Rahim'dir. Vedu'tür. Onu seviyor. Ne yaparsa yapsın Mutlaka o onun rahmetinin sonucudur. Sevgisinin, muhabbetinin sonucudur. O onun ikramının eseridir. Ona ikram etmeyi dilemiş. Allah berdir, saf iyiliktir, saf ikramdır. Allah hayırdır. Allah'ın bir ismi de hayırdır. Allah saf hayırdır. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o mutlaka kulu için hayırdır. O ne olursa olsun. Bütün mesele Allah'a böyle iman etmektir. İman edip, onu vekil olarak kabul etmektir. Güvenmektir yani. Aslında, aklını kullanan herkes kendi halıkını arıyor. Halıkını anlamaya çalışıyor. Tanımaya çalışıyor. Bunun için nereden başlanması gerekir? Kendinden, insandan başlaması gerekir. Baqim ve hanife. Hitap Resulullah Efendimizedir. Dolayısıyla bütün iman edenlerdir. Buyurdu ki sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Hanif demek Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan din demektir. Evet, hangi dinmiş? Fitretellâhilleti <fî> nase <f'trennâse> aleyha O fıtrat ki, o din ki Allah insanları, o, fıtrat üzere yaratmıştır. İnsanın fıtratı, evet. Allah'ın halk ettiği fıtrat, hanif fıtratidir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan fıtrattır. Bu insanın evet. aslidir, fıtratıdır. Onun için Resulullah Efendimiz de buyurdu, her doğan çocuk, İslam fıtratı üzere doğar, sonra anası, babası, onu Yahudi, Hristiyan, mecusi yapar. Mecusi yapar demek, belki yeterli olmaz. Anası babası onu başka bir dine, başka bir tarafa davet eder. Sonra o buluğa erince, kendi terciheni onların tercih ettiği gibi tercih ederse, Yahudi, Hristiyan, mecusi olur. Ama hakkı arıyorsa, doğruyu arıyorsa, hakikati arıyorsa, kendini arıyorsa, Rabbini arıyorsa, Rabbi ona yolu gösterir zaten. La <gülüyor> تَبْدِيلَ li خَلْقِ Allah'ın yaratmasında bir tebdil, bir değişiklik göremezsin, bulamazsın. Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. Yani Allah, insanı mümin olarak yaratmış, Müslüman olarak yaratmış, Hz. insan olarak yaratmış Hanif dininin fıtratı üzere Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak üzere yaratmıştır bu durumda Allah'a şirk koşanlar kafir olanlar, münafık olanlar nasıl oluyor? fıtratının üstünü örtüyor insanlığının üstünü örtüyor, kapatıyor başka bir varlık olmaya çalışıyor din dinul qayyim. Evet. İşte dost doğru din budur dedi Allah. Dost doğru sizi ayakta tutacak. Din bu dindir dedi. Kıymetli din budur dedi. Size kıymet verecek, şeref verecek olan din budur. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama dinidir. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama dedi Allah, insanların çoğu bunu bilmiyor. Bunun farkında değil. Bunu anlamamış. Anlamak istememiş. Anlamak için çaba gayret sarf etmemiş. Onun için insanların çoğu bilmiyor dedi. Bilmiyorsa bilenlere vazife düşüyor. Bilenlere görev düşüyor. Ne bu ayet-i kerimede? Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Allah buyurdu ki, biz bu ayetleri sana ulaşabileceğin herkese, ulaşabileceğin her yere uğraştırasın diye vahyediyoruz. Bilmiyorlarsa bilenler bundan sorumludur, öğretmelidir, Allah'ın vahyini taşımalidir. Bütün şartları kullanarak, bütün imkanları kullanarak. Ma خالقكم ولا بعثكم nefsin كنفسا واحده. Sizin ey insanlar yani sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir nefsin, tek bir kişinin yaratılması gibidir benim için dedi. Ha bir insan yaratmışım, ha bütün insanları yaratmışım benim için aynıdır dedi. İnne Allaha Semiun Basir. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve görendir. Semi ve Basir dedi. Allah insanı imtihan etmek için yarattı, buyurdu. Bunun için de ona onu işitir ve görür kıldı. Hayvanlar da işitiyor, görüyor. O zaman zemî ve besir demek, işitir ve görür demek başka bir manada gelir. Ne demek? İşittiğini anlar, gördüğünü anlar demektir. Hayvanın anladığı gibi değil. İradesiyle bakıyor. iradesiyle görüyor. Akliyle görüyor. Gönlüyle görüyor demektir. Ellezi ehsene kulle şeyin halkahu Allah yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Yaratışını güzel yapmıştır. Ve bada halqa al insani min tin. İnsana da insani da başlangıç itibariyle çamurdan yaratmıştır. O zaman İnsani güzel yapmıştır, güzel yaratmıştır. Ama ellezi ehse nekulle şeyin kaleku her şeyi güzel yaratmıştır dedi. Her şeyi, her neyi yaratmışsa o güzeldir. Güzellik onun neresindedir? Güzellik onun yaratanını göstermesindedir. Yaratanının güzelliğini, kudretini göstermesindedir. Bakan görür. Bakan neye bakarsa baksın onun güzelliğini görür. Hangi olaya, hangi meseleye bakarsa baksın Allah'ın kendisine yaptığı hangi muamele olursa olsun ona doğru baktığında onu görür. Kim söylüyor? Yaratan söylüyor. Evet, eğer güzel görmüyorsa, çirkin görüyorsa... O zaman okumamış, anlamamış. Allah'a göre bakmamış. Kendine göre bakmış, nefsine göre bakmış. Yani yani farenin penire bakması gibi bakmış. Allah kime nasıl bir muamelede bulunursa bununsun. Bunu sevdiği Rahman ve Rahim olduğu için o kazansın istiyor. Allah dünya hayatı için bir günlük hayat dedi. Bir günlük hayat. Ebedi hayata göre bu dünya bir günmüş. O bir günlük hayata bakıp aldanıp hesabı bu dünyaya göre yapınca anlamıyoruz. Aklımızı almıyor. Allah niye böyle yaptı diyor. Sen sadece o güne, o ana bakıyorsun. Allah senin ebedi hayatına bakıyor. Ebedi hayatına göre sana muamele ediyor ki, sen ebedi olarak kazanasın. Allah'ın muradı senin üzerinde gerçekleşmiş olsun. Sen Hazreti İnsanoğlu olasın Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etsin. Allah'a yakın olasın. Allah sana bakınca kendini, ismini görmek istiyor. Böyle bakmayınca, Farenin korumuna düşüyoruz. Dediler ki Rabbimiz her şeye yaratılışını, özelliğini, güzelliğini Koyandır, sümme heda. Sonra ona yolunu, hidayetini gösterendir. Allah insanın içine hidayetini de koymuş. Bütün varlığın bir hidayeti varmış. Yaratırken onun içine hidayetini de koyuyor. Hidayet demek, Allah'a gitmek demek, Allah'a yakın olmak demek, Allah'ın gösterdiği yolda yürümek demek. Onun için bu ayet-i kerimede, hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim Allah'ın hidayetinden mahrum kalırsa hidayeti bulamaz dedi. Allah hidayeti insanın içine koymuş, fıtratına koymuş, halk etmiş yani, halk isminin tecellisidir yani. Bize düşen kendimize uymaktır, fıtratımıza uymaktır. Allah vahyini yapıyor, vahiy, fıtratla bir araya geldiğinde ikisi aynı şeydir, aynı şeyi söyler. Ya eyyühen nas, ey insanlar! Üz guruni emmetallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hatırlayın. Onu zikredin. Hel min halikin kayrullah. Allah'tan başka bir halık mı var? Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Yerzu hukum min es Sizi göklerden ve yerden rızıklandırıyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. İlah ancak O'dur. Allah'tır. İlahlık yaratana yakışır. Yerden gökten rızıklandırına yakışır. Ve enna tu'fekun. Bununla beraber nasıl oluyor da döndürüyorsunuz? Nasıl Allah'tan başka tarafa dönüyorsunuz? İzharal Rabbukal meleikati inni halikun basaran min tin. Evet o zaman Rabbim meleklere ben çamurdan bir beşer yaratacağım dedi. Allah insan yaratacağım demedi. Bir beşer yaratacağım. Sonra sonra ona ruhumdan nefettiğimde hepiniz ona secde edin. Onun için secde edin dedi. Çamurdan yaratırken o beşerdir. Allah ruhunu nefedince, kendinden ruh nefedince o insan oluyor. Belki burayı biraz açmak lazım anlaşılması için. Diyelim ki Allah nefettiği ruhu bir insandan alsa, o insan ölür mü ölmez mi? Cevap ölmez. ne olur uyur uyur kendinde olmaz bu farklı bir Allah'ın muradı insan beden can bir de ruhtan meydana gelir Allah'ın nefrettiği ruhtan meydana geliyor Bir bedeni vardır bir de can vardır onda bir de Allah'ın nefeti ruhu vardır Hayvanlar beden ve candan ibarettir Nedir? Hayvan Hayvan, hayvan. Ne demek? Diri olan demek Allah'ın hay isminin Tecellisiyle diri olan Hayvan bu demek Allah'ın hay isminin tecellisiyle diri olan Bütün canlı varlıklar Bir bedenden bir de candan meydana geliyor Onların ocağı cani çıkınca onlar ölüyor. İnsanı hayvandan ayıran özelliği evet. Allah'ın ona nefettiği ruhudur. Onu hazreti insan yapacak olan evet ruhudur. Hazreti insan yapan demedim, yapacak olan. Bu imkan dünyada vardır. Allah bizi onun için dünyaya göndermiş. Allah'ın bize nefettiği o ruhla Hazreti insan olalım diye, bize nefettiği ruh olalım diye, onu bedenimize, canımıza tercih edelim, onu kazanmış olalım, o olalım diye. Nasıl olacak bu? Onun için Allah mesela cenneti anlatırken ne buyurdu? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Senin cennete gidebilmen için malını, canını vermen gerekir. Ki o Allah'ın sana nefrettiği ruh olabilirsin, onunla cennete gidip Allah'ın cemalini müşahede edebilesin. Yoksa, yoksa kaybediyorsun. Bunun için feda etmen gerekir, yani kurban etmen gerekir. Dünyayı ahirete kurban etmeden ahireti kazanamıyorsun. Nefsini, varlığını, vaktini, hayatını, zamanını Allah yolunda feda etmezsen Allah'ın sana nefrettiği ruhu bulamazsın. Tercih etmiş olmuyorsun çünkü. Kaybedersen ne olur? Kaybedersen diğer hayvanlar gibi olur olmuş olursun. Beşer olursun yani. Beşer olarak kalmış olursun. İnsan olmayı kazanamadın, beşer olarak kaldın. Beşer olarak kalınca ne olur? İnsanlığı. Allah'ın sana nefettiğini kabul etmeyince ne olur? Allah sana böyle bir imkan tanıdığı için ne buyurdu? Onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağıydı. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler, Allah'a iman etmeyenler, imanının gereğini yerine getirmeyenler, Allah'ı her şeyden çok sevmeyenler, onun sevgisini kazanamayanlar, rızasını kazanamayanlar, hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıydı. Hayvandan bir aşağı da varmış. Yani, o hayvan gibi olur, ama onun gibi de olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü Allah ona ruhundan etmiş ona imkan tanımıştı. Ondan daha aşağıdadır. Evet. Onun için mesela, alimlerimiz, insanı tarif ederken, aynen öyle söylemişlerdi, insan bir bedenden oluşur, bir de onda hayvanı ruh hayvan var dediler. Bir de ruh sultan var dediler. Allah'ın nefeti ruha ruh, ruh sultan dediler. Bu kelimeyi böyle kullanmak doğru değildir. İnsanın şerefine yakışmadığı için evet, öyle söyledim ben. İnsan iki tane ruh taşır. Bir tanesi bir tanesine can denir. Can Allah'ın hay isminin tecellisidir. Bütün varlıklar canlı varlıklar bununla biridir. Bir de Allah'ın nefettiği ruh vardır. Buna beraber Allah ona insana emanet dedi. İnsana emanet edilmiş. Ne buyurdu? Allah emaneti göklere, yere, dağlara yükledi. Onlar emaneti yüklenmekten çekindiler. Niye çekiniyor? Hakkını veremeyeceğinden dolayı. Hakkını verememekten korkuyor. Ama insan onu yüklenmekten çekinmedi. Onu yüklendi. Çünkü insan zelum ve cehul idi buyurdu. Zelum ve cehul. Yani bunun hakkını verebilecek kabiliyette idi dedi. Zelum demek kap karanlık demektir. Zuluman kap karanlık. Öyle bir kendini feda edebilir ki, canını feda edebilecek vasıfta demek. Cehul ise cahil. Kapkara cahil demek. Öyle bir tavrini ortaya koyar ki, ben bilmem Allah bilir diyecek kadar. Hiçbir şekilde ilim iddiasında, irade iddiasında bulunmayacak kadar... Vasıftaki varlık, ben bilmiyorum Rabbim bilir diyecek kadar, düşüncesini, fikrini Allah'a feda edecek kadar, canını Allah'a feda edecek kadar. Böyle bir vasıftaydı. Bununla beraber ayetin devamında ne buyurdu? Allah iman eden mümin kadınlar da mümin erkeklerin tevbesini kabul edecek, etmeyenlere de azap edecek. Ne tövbesini kabul ediyor? Bilmediği için, anlamadığı için, ters tarafa gittiği için, kendini bir şey zannettiği için, emaneti taşıyamadığı için, emanetin hakkını veremediği için. Aslında onun hakikatta Allah'ın kendisine nefret ruh olduğunu anlamadığı için. Sonra anladığında, kendine geldiğinde, tövbe ettiğinde, Allah onun tövbesini, dönüşünü kabul eder. Ötekine niye azab ediyor? Verdiği emaneti ondan aldığında işte en büyük azap onun için odur. İnsanlığını kaybetti. Zaten hiç kimse insan olarak cehenneme gitmez. Nasıl gidiyor? Hayvandan daha aşağı bir varlık olarak gider. Resulullah Efendimiz buyurmuştu bunu. Cennetlikler ceh cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra cehennem ehli nice bin yıl feryat eder. Cehennemin bekçisi Malik'e bir sefer Rabbimizle konuşalım. Rabbimiz bir sefer bizimle konuşsun diye yalvarırlar. En sonunda Allah onlarla konuşur. Ayet-i kerimede Allah buyurdu. Allah onlara buyuracak ki, susun bir daha benimle konuşmayın. Allah'ın onlara hitabı budur. Oradan çıkış yok. Yok müminler oradan çıkacakmış. Yok günahkarlar yanıp çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Yok. Kim böyle bir iddiada bulunursa iddiasına Allah'ın ayetlerinden delil getirmesi lazım. Ayet getirmesi lazım. Yüzlerce ayet cehennem ebedidir. Allah cehennemi kafirler için hazırladı diyor. Allah cehennemi zalimler için hazırladı diyor. Oraya giren bir daha oradan çıkmaz diyor. Oradan çıkış yok diyor. Kim söylemiş? Akıllının biri söylemiş. Kendini akıllı zanneden biri söylemiş. Hiç farkında olmadan şeytana yardım ediyor. Yani bir şey olmaz. Sen günah işte. Sen cehenneme gitsen de çıkarsın. Müminlere cehennemin kapısını açıyor farkında olmadan. Şimdi biz bunu böyle söyleyince bu sefer itiraz ediyor. Nasıl cehennemden çıkış yok diyor. Demek ki sen cehennemliksin ki sen bunu böylesine söylüyorsun. İtiraz ediyorsun. Cehenneme gideceğini biliyorsun. Oraya giden orada ebedi kalır. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah buyurur ki susun bir daha benimle konuşmayın. Rısılda Efendimiz buyurdu. Allah'ın bu hitabından sonra oradakiler hayvan gibi olur. Hatta tarif de ediyor. Vücutları böyle büyür, şişer. Konuşmak istediklerinde devenin büyürmesi gibi ses çıkarırlar. Konuşamaz. Yani birbirleriyle konuşamıyor. Devenin bögürmesi gibi ses çıkar, hayvan olurlar. Onun için cehenneme gidenler insan değildir. İnsanlığını kaybetmiş, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıya olanlardır. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin Halıkı'dır. Her şeyin yaratıcısidir. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve o her şeye vekildir. Allah bizim kendimize dönmemizi istiyor. Zaten tövbe etmek demek kendine dönmek demektir. Kendine gelmek demektir. Kendimize dönmek demek Allah'ın Bizde bizi yaratırken kendi fıtratımıza dönmek demektir. Kendi fıtratımıza döndüğümüzde, kendi kendimiz olmaya çalıştığımızda Allah'a dönmüş oluyoruz. Allah ile beraber olmuş oluyoruz. Bu durumda aslında herkesin birbirinden istediği şey, herkes karşısındakini Hazreti İnsan olarak görmek istiyor. Karşındaki şöyle yapsın, karşındaki böyle iyilikte bulunsun, böyle ikram etsin. Yanlış yaptım, beni affetsin, koş görsün, yanlışımı örtsün, merhamet etsin, ikram etsin. Karşısındakini hep Hazreti insan olarak görmek istiyor. Onu öyle görmek isteyeceğine, sen öyle olmaya çalışsan olmaz mı? Doğrusu bu değil mi? Böyle olunca ne olur? Herkes birbirinden bunu istiyor. O böyle olsun, o şöyle yapsın, şöyle yapmasın, şöyle eksikleri olmasın, bana böyle davransın diyor. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel amel yaparsınız, hanginiz güzel yapar, güzel olursunuz diye. Bu durumda her birimize düşen ne yapmaktır? Güzel yapmaktır, güzel ...yapmakla beraber o güzellikle güzel olmaktır. Güzel olanlar Allah katında güzeldir. Güzel yeri hak eder, cenneti hak eder. Ama biri güzel yapmaya çalışmıyor. Çabasını, gayretini sarf etmiyor. Başkalarından güzellik istiyor, başkalarından güzellik bekliyorsa... ...o hiçbir zaman güzel olamaz. Allah katında güzellik sahibi olmaz... Çünkü Allah kıyamet günü bizi hesaba çekerken neyi bildiğimizi değil ne yaptığımızı ne yaptığımızdan bizi hesaba çeker, amelimiz mizana gelir. Yani yaptıklarımız. Ne kadar güzel yapmışsan o kadar güzel olmuşsun. O kadar güzelliği hak etmişsin. Allah hepimizi güzel yapanlardan eylesin Allah bizi yaratırken, halk ederken halık isminin tecellisiyle tecelli ederken yaptığı güzellikle güzel olanlardan eylesin o güzelliğini kaybetmeyenlerden eylesin Allah bizi huzura alırken bir dost gibi bir sevgili gibi Huzura aldıklarından eylesin. Amin. Allah bizi dünyada mahcup eylemesin. Amin. Ahirette mahcup eylemesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sıkıntıya düştüğümüz zaman okuyabileceğimiz en doğru ayet hangisidir? Bütün Allah'ın bütün ayetleri en doğrudur. Allah'ın bütün ayetleri en güzeldir. Bununla beraber insanı hayatına göre nasıl ki biri hastalandığında onun hastalığı her neyse ilacı ona göredir. Ayetler de aynen insan için ilaçtır. Allah ait kelimede buyuruyordu. Allah insanlar için balda şifa yaratmıştır. Niye balda şifa var? Çünkü birçok çiçekin özünden toplandığı için insanı topraktan <gülüyor> yaratmış özden, toprağın özünden yaratmış otlar da çiçekler de o toprağın özünden aldığı için balda insan için şifa vardır bir de Kur'an gönüllere şifadır dedi Kur'an şifaymış Sıkıntıya düştüğümüzde bizim için şifadır. Umutsuzluğa kapıldığımızda bizim için şifadır. Ne yapacağımızı bilemediğimizde o bizim için şifadır. Hangi tarafa gidemeyeceğimizi, gideceğimizi anlamadığımızda Allah'a nasıl gidilir? Rabbin rızası nasıl kazanılır? Bunu bilmediğimizde, anlamadığımızda gönlümüze şifadır. Şifasını saymakla bitirmek mümkün değildir hayatımızın her anında ne yapmamız gerektiğini bize öğretecek olan, derdimize derman olacak şifadır. Bu durumda, biri sıkıntıya düştüğünde ona hangi ayet lazım, bu herkes için farklıdır. Hangi konuda sıkıntıya düşmüşse, ona göre okuması gerekir. Ayeti ona göre okuması gerekir. Diyelim ki, Maddi olarak sıkıntıya düşmüş, ona şifa olacak olan nedir? Allah'ın rezzak oluşunu hatırlamaktır. Allah'ın rezzak ismini zikretmektir. Allah'ın kafi ismini zikretmektir. Allah kafidir. Allah'ın vekil ismini zikretmektir. Allah'ın Rahman ismini, Rahim ismini zikretmektir. Bütün Kur'an Allah'ı tanıtır. Kulü tanıtır. Kulun nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini anlatır. Dolayısıyla Kur'an esma Hüsna'nın Allah isminin tefsiridir. Nerede şifayı araması gerekir? Allah'ın isimlerinde. Diyelim ki biri ona sıkıntı vermiş, oradan sıkıntı duyuyor. Ne demesi lazım? Ya Rabbi sana havale ettim. Benim vökilim sensin. Derim ki canı yanmış affedemiyor. Ne demesi lazım? Sen kaharsın ya Rabbi. Bu kurun senin ismine sahip çıktı. Sana şirk koştu ve bana etti. İmanda artma veya eksilme olur mu? Olursa bunu nasıl anlayabiliriz? Evet, alimlerimiz ''İmanda artma ve eksilme olmaz.'' dediler. Yani dediler ki, iman inanmaktır. Bir şeye ya inanırsın ya inanmazsın.'' dediler. Hemen bütün alimlerimiz böyle söyledi. Bütün kitaplarda, toka kitaplarında da, akaik kitaplarında da bunu böyle görürüz. Alimlerimizin bir geleneği vardır. Alimlerden bir tanesi bir söz söylediyse, herhangi bir hadis diye bir şeyi rivayet ettiyse, ya da sahabeden naklettiyse, artık o öyle devam ediyor. Gelenek halinde. Bu din değildir. Din bu değildir. Mesela biraz önce bir ayet okudum. Allah buyurdu ki, imanlarını artırırlar. Gerçek müminler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde, kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, imanlarını artırırlar Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler dedi. İman artıyormuş, Mümin imanını Ne Neyle? Allah'ın ayetlerini dinlemekle. İman artmaz ve eksilmez dediğinde sen Allah'ın ayetine tertişmiş olmuyor musun? Bu durumda senin imanını artırmana da gerek yok. Ama sen görüyorsun ki bazen mümin gibisin, bazen münafık gibisin. Bunu görmüyor musun? Görüyorsun onu. İmanın her iki halde aynı midir? Yok. Birinde artmış, birinde gönlün iman ile dolmuş, bir yerde de silinmiş, üstü örtülmüş. İman demek muhabbet demek, iman demek sevmek demek, Allah'ı sevmek demek. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmedikçe mümin olamıyorsun, gerçek bir imana sahip olmuş olmuyorsun. Niye olmuyorsun? Çünkü sen bir şeyi Allah'tan daha çok sevdinse, Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir buyurdu. Mümini Allah tarif ediyor. Mümin Allah'a karşı muhabbeti çok şiddetli olandır. İman neymiş? Muhabbetmiş. Biri Allah'ı her şeyden çok sevdiyse o mümindir. Herhangi birini, herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevdiyse Allah onu mümin olarak kabul etmedi. Etmiyorum dedi. O mümin değil dedi. Niye? Onu Allah'a şirk koşmuş. Allah'ın önüne koymuş. O nasıl mümin olsun? Nedir o? O müşriktir. O sevdiğini Allah'a şirk koşmuş. Allah'a şirk koşmak demek sevgide Allah'a şirk koşmak demektir. Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'ı sever gibi sevdiğinde onu Allah'a şirk koşmuş. Bu nasıl anlaşılır? Elbette ki kul yaratan bilmez mi? Neyi sevmesi gerektiğini bilmez mi? öğretmez mi öğretir Allah'ı seviyorsun resulünü seviyorsun resulü Allah için seviyorsun senin resule olan sevgin Allah'a gidiyor Mümini seviyorsun Allah için seviyorsun imanından dolayı seviyorsun Allah'a olan yakınlığından dolayı seviyorsun mümini severken sevgin Allah'a gidiyor Eşini seviyorsun hanımını seviyorsun çocuğunu seviyorsun sevgin Allah'a gidiyor nereden nasıl baksan Allah'a gidiyor Doğru bakarsan, tasavvurun doğruysa, eğer eşini Allah'tan bir nimet, bir Allah'tan bir ikram olarak görürsen, sevgin Allah'ın kerim ismine geliyor. Evladını, evet. rahmetin de seviyorsun. Allah'ın ikramı olarak seviyorsun gene. Manevi olarak, evet, ebedi hayatında senin için evet, amel olacak çünkü, nimet olacak çünkü. Ona olan sevgin gene Allah'a gidiyor. Yeter ki Allah için Allah'ın hesabını yap. Bütün bu sevgiler Allah'a giderken aslında Allah seni seviyor. Bütün o sevgilerle Allah seni sever. Senin gönlün evet, genişler. Bütün kainattan daha geniş olur. Ne buyuruyor Kutsi Hadis'te? Evet. Yaratmış olduğum yerim göğüm benim tecellimi almadı ama mümin kurumun kalbi benim tecellimi aldı ne demek onun kalbi öyle bir sevgiyle genişledi ki bütün kainattan daha geniştir onun genişlemesinin tek bir şartı vardır sevmek sevgiyle doldurmak onun için nefret edenler sevmeyenler İnsanları eleştirip çekiştirenler, dedikodu yapanlar, iftira atanlar, şuci buci deyip ayrım yapanlar, insanları cehenneme göndermeye çalışanlar, sevemez, gönlü genişlemez, gönlü küfürle dolar. Gönlüne pislik dolduruyor. Ama seven, affeden, rahmet eden, merhamet eden, ikram eden ne yapar? Kazanır. Gönlü güzellikle dolar. Aneler 7-8 yaşındaki kız çocuklarını çok açık giydiriyorlar ve daha sonra baş edemiyoruz diyorlar. Bu durumda onlara ne tür tavsiyelerde bulunmalıyız? Tavsiye etmeye gerek yoktur. Bu ne demektir? Kendi içinde kalmış, kendisi giyememiş, şimdi çocuğuna giydiriyor. Olan budur. O ne söylerse söylesin olan budur. Ama bunun hesabını Allah'a verir. Ben gücüm yetmiyor, ben giydiremiyorum diyemez. Çocuğunu nasıl giydiriyorsa, kendisi de öyle giymek istediği içindir. Onun için. Öyle seviyor çünkü. Kendi yapamadığını çocuğunun üzerinde görmek istiyor bunun hesabını verir. Yarın, kıyamet günü, çocuk aynı şekilde bunun hesabını ona sorar. Ona lanet eder. Yeminle söylüyorum lanet eder. Şimdi dahi, şimdi, şu anda çocuğu, çocuğun maneviyatı, manevi olarak çocuk ona lanet ediyor. Kim söyledi? Bu da ben söyleyeyim. Bunu da ben gördüğümü söyleyeyim. Bunu da şey ben işiteyim mi söyleyeyim? Öyledir. Yeminle söylüyor. Lanet ediyor. Anasına lanet ediyor. Eşime ailemden bahsettiğim zaman bana kızıyor ama kendi ailesinin sorunlarını örtüyor. Benim de ailemle ilgilenmeye hakkım yok mu? Bu durumda ne yapmalıyım? Kişinin kaynanası, kayınbabası Anası, babası konumundadır. Mümin geniş olmalıdır, Rahat olmalıdır. Kendisine tanıdığı hakkı karşısındakini de tanımalıdır. Israrla ne diyoruz? Güzel yapan kazanır. İyilik yapan kazanır. İkram eden kazanır. İkram etmek demek, güzel yapmak demek sadece zahiri olarak değildir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Komşusu tokken, aç yatan bizden değildir. Zahiri olarak biri açlıktan ölürse, dünya hayatı de biter. Manevi olarak biri açlıktan ölürse ne olur? Ebedi hayatı cehennem olur. O zaman yani manevi ikram, zahiri ikramdan önce gelir. Zahiri açlık, manevi açlıktan önce gelir. İnsan sevgiye açtır. İnsan muhabbete açtır, muhabbete, konuşmaya açtır. Derdinin dinlenilmesine açtır. Dertleşmeye açtır. Açtır yani. Senin bu açlığı gidermen lazım. En yakınında olan eşinin açlığını gideremiyorsan, sıkıntısını gideremiyorsan, onu dinleyemiyorsan, ona yardım edemiyorsan, sen ümmete, komşuna nasıl yardım edeceksin, nasıl doyuracaksın? Çocuğun sevgiye açtır. Gereken yapılmalıdır. Birbirimizi dinlemeliyiz, dertleşmeliyiz, birbirimize yardımcı olmaya, yardım etmeye çalışmalıyız. Bunu söylerken bir de çocuğuma sevgi veriyorum diye, vereceğim diye onu sevgisiyle boğan anneler vardır. Boğan, çocuğun sevgisiyle boğuyor. ...öyle bir üstüne titriyor ki, sanki onu o yaratmış. Sanki onun Rabbi odur. Sanki hafiz olan, settar olan, sanki kendisidir. Allah'a teslim edemiyor, Allah'ı vekil edinemiyor. Yani bırakmıyor ki çocuk yürüsün. Bırakmıyor ki çocuk çocuklarla oynasın. Bırakmıyor ki çocuk böyle yere düşsün. Yani... Sanki haşa Allah onun Rabbi değilmiş gibi muamelede bulunur. Biraz rahat olmak lazım. Sevgi böyle değildir. Sevginin bir ölçüsü vardır. Bir annenin kaç çocuğa dağıtıracak sevgisi vardır? Bunu bilen var mı? Yani Allah onun fıtratına kaç çocuğa göre özellik vermiş? 36 çocuğa göre özellik vermiş. Bir annenin fıtratında 36 çocuğa yetecek merhamet ve sevgi vardır. 36 tane çocuk. Vardır bir hikmeti. Demek ki bir kadın 36 tane doğurabiliyormuş ki böyle bir özellik yaratmış. Böyle bir fıtrat vermiş ona. Çocuk bir tane olunca 36 tane sevgiyi birden ona yüklüyor. beceremediği işi. Bu, bu sevgi, senin bu sevgin, 36 çocuğa yetecek kadar, bu rahmetin, bu merhametin 36 çocuğa ait bir özelliktir. E tabi bir de, çocuk olmasın, bir tane olsun, yok iki tane olsun, daha fazla olmasın, yanlış yapıyorsunuz. O çocuk da öyle, anada çocukları böyle sevgisine boğar. Doğrusu bu değildir yalnız. Doğrusu nasıldır? Allah bu kadar eğer 36 çocuğa yetecek o fıtratta o sevgiyi, o rahmeti yaratmışsa Allah'ın bir muradı vardır. Bir hikmet var, hikmet. Hikmetle bakıp anlamak gerekiyor. Niye öyle yapmış? Anası, babası sevgiye muhtaç olan hangi çocuk olursa olsun o çocuklara o sevgiyi göstersin diye. Bir ana sadece kendi çocuklarına merhamet etmeye çalışırsa Kalkışırsa çocuğu boğar. Çocuğa zarar verir. Allah o sevgiyi, o rahmeti diğer çocuklara da göstersin diye vermiştir. İkram etmiş. Diğerlerine analık yapsın diye. Gerekirse kocasına da, kocası da büyük çocuktur, ona da analık yapacak. Evet. Sevginin dozunu ayarlamak gerekir. Bir çocuğa lazım olan sevgi ne kadarsa, rahmet, merhamet etmek ne kadarsa o kadar vermek gerekir. Bazı kardeşlerimize namaz kılın dediğimizde vakti gelmemiş. Tamam kılacağım diyor ama bir türlü başlamıyorlar. Bir de ben nasıl namaz kılıp zikir ediyorsam istiyorum ki eşim de namaz kılsın bu durumda ne yapmalıyım? Evet, istiyorsak dua edeceğiz. Allah duamızı kabul eder inşallah. Dua sadece dilimizle yaptığımız dua değildir. Eğer eşimiz veya başkası, komşumuz, karşımızdaki o yaptığımız amelden dolayı üzerimizde bir güzellik görürse yaptığımız ameli sever. Ben de böyle güzel olmak istiyorum der. Namaz, Allah bu ayet-i kerimede, sizi her türlü aşırılıktan, fehşadan koyar. Her türlü aşırılıktan. Eğer namazımız bizi aşırılıktan korursa, güzelleşiriz, dengeye geliriz. Karşımızdaki bu güzelliği bizde görünce, Namazı sever. Namaz bizi güzelleştirdiği için namazı sever. Dua böyle yapılır. Namaz, ibadet, zikir böyle sevdirilir. Bir de kendi üzerinde peygamberini sevdirmek vardır. Kendi üzerinde peygambere nefret ettirmek vardır. Nasıl? Biri sana baktığında... Eğer Müslüman buysa, ben Müslüman olmam dediyse, nefret ettirmişsin. Biri sana baktığında, Müslüman buysa, Müslümanlık buysa, bu güzeldir dediyse, ne yaptın? Kendi üzerinden sevdirdin. Yoksa istediğin kadar konuş. Boş konuşuyorsun. Halın anlatması gerekir. Halının anlatması gerekir. Aynı şekilde bakıyorsun, Allah diyor. Allah'tan bahsediyor. Ama dinlerken bunun sesi bana gelmesin diyorsun. Bu, bu Allah demesin diyorsun. Allah'ı bilmiyor. Allah'ı tanımıyor. Allah'a iman etmemiş. Onun imanı dilindedir. Ağzındadır. Nefsi, kalbi küfür doludur, Şirk doludur. Kendini ilah zane ediyor. Ama Allah'ın ismini kullanıyor. Böyle insanlar da ne yapar? Allah'tan uzaklaştırır. Bunun cezasını ayrıca görür. Başkalarına verdiği zarardan dolayı. Evet, namaza başlamıyorlar diyor. Namaza başlarken böyle günde beş vakit kalacaksın, eksiksiz kalacaksın demek doğru değildir. Hz. Ayşe annemiz buyurdu, eğer Allah Kur'an'ı toptan birden indirmiş olsaydı, gereğini yapmak neredeyse mümkün olmazdı. Belki yerine getirenler çıkardıyor ama Çoğunluk gereğini yapamazdı Onun için Allah Pey 23 tane de onu indirdi Haramları haram kalarken de bu böyledir Emirleri yaparken de Allah böyle peyderpey yapmıştır Bunun bir hikmeti olmalı İnsana ne diyor? Ona yapabileceği kadar sorumluluk yükle Yapabileceği şeyi söyle ne yapması lazım? Hele bir namaza başla demesi lazım. Hele bir cumayı kılsın. Sonra bir vakit kılsın. Bir vakitte iki vaktin kılsın. Yani öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı birbirine ne yapsın? Birbirine bağlasın, uğrulasın. İkisini beraber kılsın. Öğleyi ikiliye alabilir, de öğleye alabilir. Bir vakitte, iki vakti namazını kalabilir. Sabah namazını da ne zaman uyandıysa o zaman kalsın. Böyle bir başlangıç yapsın. Bir Allah'a secde etsin. Bir Rabbi ile baş başa kalsın. Rabbine bir dönmüş olsun. Devamı gelir. Bir başlangıç yapsın, devamı gelir. Öyle hepsini birden eksiksiz yap demek doğru değildir. Nefis de bunu kaldırmaz. Nefis sıkıntı yapar, sorun yapar. Ne yapsın? Sadece farzları kılsın. Yeterlidir. Farzları kıldıysa bu yeterlidir. Bırak ne zaman gönlü ihtiyaç hissetti? Beş vakit değil. On vakitte çıkarır onu. Beş vakitte sünneti ekler. Yani Kuşluk'u ekler. duhayı ekler evvabini ekler, tercihü ekler, işrahi ekler, on vakit olur. Ama onun bir yerden başlaması gerekir. Bir binaya çıkarken merdivenleri basamak basamak çıkıyorsun. Birden hadi yukarı çık desen, gücü yetmez. Ya da sürekli oraya koş desen, yorulur, yapamaz. Bu çocuklarımız için de böyledir. Onları da böyle sıkmadan, sevdirerek yaptırmamız lazım. Yaparlarsa, yapacaklarsa aşk ile yapsınlar, muhabbetle yapsınlar, severek yapsınlar. Böyle sıkıntıyla olan ibadet, ibadet olmaz. İbadet, Allah'a abdolmak demektir. Abdolmak demek, Allah'a aşık olmak demektir. İbadet demek, Allah'a sevgisini ortaya koymak demektir, ispatlamak demektir. Yoksa eğilip kalkmakla kimse ibadet yapmış olmuyor. İbadeti onu Allah'a yaklaştırmıyorsa, kötülükten arı koymuyorsa, ahlakını güzelleştirmiyorsa, Allah'a evet. yakın, peygambere yakın, insanlara yakın, cennete yaklaştırmıyorsa, o ibadet, ibadet değildir. O adettir. O taklittir. Allah hepimizi taklitten kurtarıp, Hakiki olarak ibadet edenlerden, kendisini abdolanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.